Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in oğludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalet de ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah azze ve celle bir an olsun bizleri resimde bırakmasın. Bizleri tevhid ehli insanlığa eylesin. Eşimizi, neslimizi tevhid ehli olanlardan eylesin. Allah cennete gidecek amel işlemeyi ve cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi hepimize nasip etsin. Biliyorsunuz hafta içi sohbetleri Buhari'nin tevhid babından hadislerden sırasıyla şerh yaparak gidiyoruz. Ve Tamamen isim ve sıfatlarla alakalı. Ben de bugün değişiklik olsun diye iman babından bir rivayet seçtim. Bu rivayette Buhari'de yedim oğlu rivayettir. Heraklus hadisi diye geçer. Çok alınacak dersler var. Öğrenilecek çok e, meseleler var. Ve bir kafirin dahi yani kafir dediğimiz insanların dahi boş olmadıkları onların bizden daha çok meseleleri irdeledikleri, ilgilendikleri ve onları anlamaya çalıştıkları fakat biz Müslümanlarınsa dinlerinde ne kadar gafil olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Ve yine bu rivayetlerin içinde yakalanması gereken meselelerden bir tanesi o günlerde Peygamber Aleyhisselam'ın ayıp pederlerinden Ebu Sıfyan müşrikti. Fakat peygamberle karşı karşıya onun en amansız düşmanı karşıdaki bir kafir, heraklı o zaman tam kafirlerden bir tanesi. Yani kafirlerin de ilim ehlinden bir tanesi. Kendisi peygamberi iş görmemiş. Birçok tespitleri var. Peygamberin karşısında hasım mı onu onunla ne yapamıyor? Tespit edemiyor. Yani Müslümanlar biz Müslümanlar bazı olayları cidden takip edemiyoruz ve analiz etme şeyimizde cidden çok zayıf olur. İşte her hadisi de bizim ufkumuzu açacak, bize birçok hayır kapısını öğretecek, zihni geliştirecek hadislerden bir tanesi. Çünkü insan okudukça, nasları öğrendikçe e, kabiliyeti ne yapar? Artar. Düşünün hepimiz insanız. Hepimiz fıtri özelliklere sahip olan insanlarız. E, uzman olduğumuz veyahut zeki olduğumuz kafamızın çalıştığı muhakkak bir iş alanları var. Ama çalıştığımız bir yer, ama yaptığımız bir ticaret yani Bildiğimiz çok güzel şeyler var. Onları yaparken hakikaten layıkıyla yapıyoruz ve alnımızın hakkıyla o işten çıkıyoruz. Niye? Çünkü o işi yapıyorsun. Eline yüzüne bulaştırdığında insanlar ne yapar? Şuna bak. Anlamıyor, etmiyor. Şuna bak, ticaretine bak. Falan birçok eleştiriler ne yapar? Gelir. Yani bundan kastım şu. Bizler Önemli olan meselelere, yani mesela tevhidle, imanla, dinimizle alakalı meselelere geldiğimizde o kadar körleşiyoruz ki kardeşler, yani o kadar lakaytsız, lakayt davranıyoruz, o kadar ihlasız, o kadar samimiyetsiz davranabiliyoruz ki, dinimizi öğrenmeye gelince aptallaşıyoruz, lallaşıyoruz, kafamız kalın diyoruz Ama bunun dışındaki meselelere geldiğimizde ise değil gibi. Doğru mu? Yani bir susamda kaç gram yağ çıkaracağız? Bunun hesabını yapabiliyoruz. Ama ahiretten alakalı hesaplar hiç hafızamızda yok. Veyahut çocuklarımızı ele alalım. Hep sohbetlere başlarken dikkat ederseniz dualarla başlıyoruz. Allah'ım bizi tevhid ehli kıl, neslimizi tevhid ehli kıl. Çocuklarımıza bakıyoruz. Evimize koyduğumuz televizyon hocalarıyla onların zihnine birçok kelimeleri ne yapabiliyoruz? Sokuyoruz. Ama aynı çocuklara dini bir bilgi mesela ben Hacı Bayram'da kitapçıyım. Geliyor adam diyor ki ya benim çocuğum 8. sınıfa gidiyor. Onun düzeyinde bir kitap verebilir misin? Ben tutuyorum Kur'an veriyorum. Kasıtlı. Ya bu çok ağır gelir. Diyor. Ama aynı 8. sınıfa giden bir çocuk artık namaz vakti de gelmiş ona. Yani bulağa ermiş. Yani bu Kur'an okumayacak da ne okuyacak? Kur'an'ın saati de geçmiş yani. Ama Kur'an bile ki kasıtlı veriyorum ben o kitabı. Kur'an bile o çocuğa ne yapar? Ağır gelirdi. Daha hafif bir kitap. işte basit bir kitap yok mu? Yani kardeşlerim Allah için duyarlı olalım. Yani hem kendimize hem neslimize. Bizler saf insanlar değiliz. Kafası kalın insanlar değiliz. Yani geri zekalı insanlar değiliz. Yeri geldiğinde hepimizin kafası çok güzel ne yapıyor? Çalışıyor. Ah Allah'ın verdiği bu nimeti ahirette de çalıştırın. Çünkü yarın hesap geldiğinde eyvah diyeceğiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu dört şeyin diyor hesabını diyor vermeden şu ayak ne yapmayacak? Mahşerden çekilmeyecek. Bakın birincisi ölür şu üç tanesi geriden gelen ömrün içinde ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine zikretmiş. Ömrünü nerede ki? Bu sorulacak sana. Hiç atlanmadan. Gençliğini nerede yitirdin? Ne yaptın? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? İstaf mı ettin? mi ettin? Ne yaptın? Yani? <Gülüyor> Daha verdimle ne yaptın? İlminle ne yaptın? Bu dört şey ne yapılacak? İnsana evet. sorulacak. Ve bunun hesabı verilmeden ayak Allah'ın huzurunda ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Öyleyse bu dört şeye çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Yediğin, içtiğin, giydiğin hesabını vereceksin diyor. Yedirdin, içirdin, giydirdin. İşte o seni kurtaracak ya Yani bunlar Allah'ın Azze ve Celle'nin kitabında Resulullah'ın sünnetinde bizlere bildirilen şeyler kardeşler. Hadisimiz aşağı yukarı hemen hemen parça parça, bütün bütün her kitapta gelir. Yani her hadis hadisi parça parça, bütün bütün hepsi gelir. Ben size Buhari'den seçtim çünkü ders Buhari'den devam ettiği için. Biliyorsunuz kardeşlerim Peygamber aleyhisselamın gönderildiği ortam yani peygamberliğinin olduğu ortam çok değişik bir ortamdı. Öyle bir ortamdı ki fuhuş, ticaret, insanlık iflas etmişti. Düşünün kardeşimiz önümüzde oturuyor. Ben bunu tuzağa düşürüp zincire vursam, köle diye satsam hiç kimse itiraz ne atmıyordu, Etmiyordu. Bak akrabaları burada. Belki de para verip kendileri ne yapıyordu? Satın alıp kullanıyorlardı. Yani öyle bir ortam olmuş. Kadınların hiç değeri diye bir şey yok. Bir kız çocuğu oldu mu o babanın suratı ne oluyordu? Tamamen değişiyordu. Kapkara kesiliyordu. Çocuk yürüyüp de babasıyla yürüyecek vaziyete geldi mi giydiriyor elinden tutuyor. Daha önce eştiği bir kuyuya atıyor deniz geliyor. Hatta dariminin hemen girişinde okumuşsunuzdur. veya duymuşsunuzdur. Bir adam geliyor. Ey Allah Resulü diyor. Benim bir çocuğum vardı. Elimden tutup yürüyecek kadar oldu. Onu götürdüm. Daha önce eştiğim bir kuyuya attım. Arkamdan babacığım, babacığım, babacığım dedi diyor. Allah Resulü o kadar ağlıyor ki sahabe diyor ki sen diyor peygamberi üzdün diyor. Allah Resulü diyor ki bırak diyor adam bir daha anlatsın diyor. Yani bir daha anlatsın. Yani insanlık iflas etmişti kardeşler. İflas etmişti. Bugün de insanlık iflas etti. Aynı. Aynı mangalardayız. Değişen bir şey yok. O günde insanlar garipti. Bugün de İslam garip. Yani değişen bir şey yok. Aynı. İşte o günlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik sıfatını söylemeden önce çok iyiydi kalmayla. Sen Muhammed'in eminsin diyorlardı. Herkes ona dürüst diyordu. Herkes akıllanıyordu. O hep dağıtan da alan değildi. İnsanların içinde neydi? En iyisiydi, en eminiydi. İnsanlar ticaret için uzaklara gittiklerinde ki o zaman bir ticarete giden adam en az dönse üç aydı. <gülüyor> Babasına emanet etmediği karısını ne yapıyordu? Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'e emanet edip gidiyordu. Bir fark oldu. Aynı insan ağızdan bu sefer gelin ibadetlerinizde hiçbir şey Allah'a ne yapmayın? Allah Ortak koşmayın. Dedi. Ne dedi? Latı menatı uzazı hubeyil bırakın dedi. Emin dedikleri peygambere bu sefer ne dediler? yalancı kavmine tefrika çıkaran evet. insanların arasını bozan şair iftiracı her şeyi söylemeye başladılar müşriklerin adetleri bunlar ve daha sonra ne yaptılar Ser sertleştiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı rahat bırakmadılar canına kast etmeye kadar ne yaptılar gittiler Öyle bir duruma düştü ki yiyecek bir ekmek parası bulamadı. Hatice annemiz çok zengindi biliyorsunuz eğer siyer okumuşsanız. Kendisi tüccar birisiydi. Allah kendisinden razı olsun. Allah ona merhamet etsin. Ki hadis-i şeriflerde cennet kadınlarının efendilerinden birisi, Hatice annemizdi. Bütün malını o gün ablukaya alan Müslümanlara ne yaptı? Harcadı. Ve kendileri sıfıra çıktılar. Aslında sıfıra çıkmadılar, cennette kazandılar, köş kazandılar. Allah onlardan razı olsun, bizim Hı. hanımlarımızı, kızlarımızı da o ahlaktan ahlaklandırılsın. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerin Mediniye hicret etmek zorunda kaldı, çünkü canla kaçtılar. Ne oldu bu hicret? Neyden neye hicret etti? Küfürden, yine küfür diyelim. Ama can emniyetinin olmadığı bir yerden, can emniyeti olan bir yer. Peki, şöyle baktığımızda, bu hicret e, hayır mı, şer mi? Gözüken şer. Neden? Çünkü Allah Resulü'ne bakıyorsun aleyhissalatü vesselam'a Ey Mekke diyor, bu güzel okuyun, bakın. duygularını yakalayın peygamberin. Vallahi diyor şu Mekke beni çıkarmasa ben senden ayrılmazdım diyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün Mekke'ye herkes mübarek yer diyor değil mi? O mübarek yerde yaşayan insanlar peygamberin canına ne yaptılar? Hast ettiler. Mübarek yer bakın. Demek ki mübarek olan bir yer insanı ne yapmıyormuş? Mübarek kılmıyor. Ama mübarek bir insan o yerde ne yapıyor? Mübarek kılabiliyor. Ve Medine'ye geliyor. Allah'ım diyor, bana Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi sevdir. Diyor. Ve devam ediyor. Yaşantı olacak. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Hicret etmişler. Ya Rabbi diyor, Atam İbrahim'in diyor Mekke'ye dua ettiği gibi, ben de diyor senden Medine için istiyorum. Buranın suyu bitmesin. Buranın eti bitmesin. Diyor. Tahılı ne yapmasın? Bitmesin. Akabinde bir dua daha ediyor. Neden ediyor? Medine'de kardeşlerim o zaman Karataşlık denir veya Taybe denir eski ismi. Bir su akıyor fakat suyun gideri yok. Yani misal şöyle düşünün şuradan çıkmış şurada ne yapıyor? Batıyor, Batıyor burada. Şimdi böyle olan bir yerde hastalık <gülüyor> sinek koku, her şey olur. Ve su da çok acı, tatlı su diye bir şey yok. Tamamen insanlar humma hastalığına yakalanıyor. Hatta Bukhari'de, Ebu Bekir'in, Bilal'ın hummaya yakalandığında yazdıkları mersiyeleri, şiirleri bir okumanızı tavsiye ederim. Bir daha Mekke'yi göremeyeceklerini, bir kara taşı, bir ocağı dahi şiirlerinde anıyorlar. Yani artık öldük tipinde. Böyle şiddetli hastalığın olduğu bir yerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi Medine'ye salgın hastalığı sokmadır. Medine'ye hiçbir salgın hastalık girmez. Veba mı? Medine'ye kaç. Tavuk kribini Medine'ye kaç. Yani insanların arasında salgınla oraya bu hastalık ne yapamaz, giremez. Peygamberin hala duası nedir? Geçerlidir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye varınca burada sağdan soldan da kaçıp gelen İslam ıslahla söyleyeyim. Hicret eden Müslümanlar ne yaptılar? Toplandılar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada güçlendi. Halbuki mantıken baktığımızda nerede güçlenmesi lazım? Kabilesin. Doğduğu kabilesinin olduğu yerde. Ama canına kastettiler. Kendini orada ne yapamadı? Koruyamayacak hale geldi. Medine'ye gelince Medine'de ne yaptı? Güçlendi ücret edenlerle etrafında ne oldu? Çeliktir duvar örüldü. Akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar zeki ki, o kadar bir e, güçlü şey var ki, e, hafızası ve öyle akıllı hareket ediyor ki, insan olarak ilerliyorum bakın, peygamber olarak değil, Yahudilerle öyle anlaşmalar yapıyor ki kardeşler, önce orada sulhu sağlıyor. Ve Yahudilere diyor ki oradaki önde gelen büyük kabilelere, kafatanlar şeyler falan. Artık ırklarını anmak istemiyorum. Ee, her savaştan ganimetten sizin de diyor. Bu da Ömer devrine kadar devam etmiştir biliyor musunuz? Ve Yahudiler birkaç tanesinin dışında döneklik yapan olmamıştır. O döneklik yapanların da hepsinin kellesini kesmiştir. Hatta arşın titrediği bir sahabe var. Kimdi bu? Hamza Hamza. Kim bilir alabayı? Gazim Bunun ölümüyle arş neden titriyor biliyor musunuz? He? Hayber Yahudileri dönektik yapıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sizin diyor hükmünüzü Efendiniz verecek. Daha önce onların kabul eden olup da Müslüman olan alimlerden. Kendisi yaralı merkep üzerinde geliyor. Hiç merkepten inmeden ne diyor? Kadınlarının hepsi diyor cariye. Erkeklerin hepsinin elleri arkadan bağlanıp boyunları ne yapacak? Vurulacaktır. Düşün şimdi Ramazan'ın kavmi isyan etmiş, döneklik yapmış. Ramazan babası var, kardeşleri var, amca çocuğu, bütün soyu var. Ramazan çağırılıyor. Kavmin hakkında hüküm ver deniyor. Basit bir şey değil bu kardeşler. Kavminin hepsinin ölüm fermanını ne yapıyor? Veriyor. Ve Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam saat Allah'ın hükmüne hükmetti diyor. Yani bu kadar Allah korkusu olan insanlar peygamberin etrafında ne yapmışlar? Sarmışlar. Ve kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sayı çoğalınca ihrama giriyor ve Kabe'ye doğruyor silahsız. Müşrikler önce ne yapacağını şaşırıyorlar. Daha sonra Allah Resulü'nü aleyhissalatü vesselam'ı engelliyorlar. Ve kendisiyle bir yerde anlaşma yapıyorlar. O mevkinin adı neydi? Hüreyya. Ve orada yaptıkları çok ağır şartlarla bir anlaşma var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a hac ne yapmıyorlar? Yaptırmıyorlar. Hatta öyle ağır şartlar var ki Ömer o kadar kızıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Allah hak değil mi? Hak. Sen Resul değil misin? Evet. Allah'ın kitabı değil mi? Evet. Niye imzalıyorsun bunu? Diyor? Allah Resulü sıkıntı ediyor. Ebu e geliyor. Allah hak değil mi? Hak. İslam hak değil mi? Hak. Allah Resulü değil mi? Evet. Biz niye imzalıyoruz? Ebubekir de susuyor. Daha sonra Ömer anlıyor ki bu Allah'ın emri. Ve başına yaşmak e, büyüyor, Allah'a tövbe ediyor. Başına bena gelmesinden korkuyor. Ve kardeşlerim Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslümanlar o kadar büyüyor ki sayı artıyor. Ve bölük bölük insanlar İslam'a girmeye başlıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi kansız fethediyor. İslam ne oluyor? Büyümeye başlıyor. İşte bu günlerde Allah Resulü seçtiği yiğit sahabelerden birçoğunu civar ülkelerdeki emirlere, komutanlara, padişahlara ne olarak gönderiyor? Yani mektup yazıyor. Onlara İslam'a davet ediyoruz. Şimdi düşünün. Bir peygamber yani niye onlara mektup yazsın? Hepsi koca koca neyi var? İmparator. İmparator olmasına rağmen onlardan en ufak bir korku var mı? Yok. Yok Arapların canı ne? Mecanı ne? Kaç kişiler? Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hak olduğunu ilan ediyor. Ve Sadece Arabistan'a has bir davet ne yapmıyor? Yapmıyor. Dikkatinizi buraya çekiyor. Ve kafirler ne kadar büyük, çok olursa olsun, güçlü olursa olsun ki o zaman filler de vardı, hiç kesinlikle korkma, çekilme yok. Hepsine ne yapıyor? Davetçi gönderiyor. İşte bugünkü mevzumuz gönderilen bir kafirlerden bir tanesinin üzerinde. Yine gönderilen. Ee, elçi, Heraklis'e Dıhyetül Kelbi Dıhyetül Kelbi'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Ee, çok yakışıklı ve sade çok temiz giyilen, çok titiz birisi aramızda kim var böyle bilmiyorum elbisesine, giydiğine her şeyine çok dikkat eden birisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların kalabalık olduğu bir ortamdayken eğer Cibril gelmek istiyorsa insan kılığında yanına onun kılığında görünerek geliyor. Yani sadece Allah Resulü biliyor. Aleyhisselatü Öyle bir sahabe. İşte e, Dıhyet-i Kelbi de Heraklüs denilen, o kafire gönderilen elçilerden bir tanesi. Şimdi bizim taraf böyle. Arabistan o kadar karışık. İnsanlar parça parça insanlık iflas etmiş. Allah Resulü ve Sellem böyle bir ortama gönderiliyor. Kafirlerin cephesine geldiğimizde ise yani Arap diyarı dışındaki yerlerse kardeşler, onlarsa dünyalık menfaat ve çıkarlardan başka hiçbir şey ne yapmıyorlar, tanımlıyorlar. Ve Kur'an ayetlerine baktığımızda mesela Kureyş Suresi en yakın ticaret için kilometrelerce uzak ne yapıyorlar? Yerlere gidiyorlar. Ve sırf kendi menfaatleri, kendi imarları için sınır tanımayan bir topluluk. Dünyadaki bütün insanlar. Yani tamamen işi dünyala servete dökmüş bir ortamdayken Allah Resulü Arabistan'a gönderdi. Yani küfür diyarı da tamamen mala ve dünyaya tapmış olduğu bir ortam. Böyle bir ortamda. Evet kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kisra'ya ve Kayser'e mektup yazıyor. Kayser mektubu okuyunca diyor ki ben hiçbir böyle mektup hayatımda ne yapmadım? Almadım. Ve kendisi diyor ki Heraklus emniyetini sağlayan emirini çağırıyor. Şam'ın altını üstüne getir ve bana bu adamın yani peygamber hakkında birini bul getir diyor. Emir gidiyor. Bakıyor ki Şam'da o günlerde Mekke'den Ebu Sufyan 30 kişilik bir heyetle ticarete gelmiş. Ki Hudeybiye anlaşması var o günlerde. Kimse kimseye ne yapmayacak? 10 sene karışmayacak. Yani savaşılmayacak. Ebu Sufyan 30 kişilik grupla Heraklus'un karşısına getiriliyor. Şimdi İmparator Heraklus İlya şehrinde bu şehre İlya'da deniliyor. İlya Allah'ın evi manasına gelen bir isim. Günümüzde bunun adı nedir? Kudüs Kudüstür. Evet. Kudüs'te oluyor bu olay. Bir rivayete göre de bu şehrin ismi Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sem'in torunu İlya'dan gelmekte. Yani bir rivayette böyle geliyor. Taberi de tarihinde diyor ki İran Kisra'sı ordusunu Bizans topraklarına sürüyor. Birçok yeri yakıp yıkıyor. Sonra Kisra ordu komutanlarından şehre biraz öldürmek üzere e, komplo hazırlıyor. Şehre biraz bunu öğreniyor. Askerliğiyle birlikte Bizans imparatoru Heraklus'un tarafına geçiyor. Böylece Heraklus İran askerlerinin yardımıyla yani Kisra'yı hezimete uğratıyor. Bu nedenle Heraklus Allah'a teşekkürün bir ifadesi olarak Hımıs'tan Hilya kadar veyahut İlya kadar yürümeye karar veriyor. Yani adak adıyor ve onun e, bu adağında oraya geldiğinde e, kendisine Ebu Süfyan'ı ne yapıyorlar, buluyorlar, getiriyorlar. Yani bu olay onun bu adağını yerine getirirken gündeme geliyor. Heraklus. Kervan saraya geliyor ve bu ve beraberindekiler imparatorun huzuruna çıkarlıyorlar. Bir de bakıyorlar ki imparator Heraklus başında tacı, yanında Roma'nın liderleri, ruhbanlar ve kıssiler birlikte tahtında oturuyor. İmparator tutuyor, tercümanları çağırıyor ve onlara sor. Arap diyarında çıkan ve peygamber olduğunu iddia eden bu adama kan bağı bakımından en yakın hanginiz? Oradakiler diyor ki mezhep bakımından en yakın benim. Çünkü kervan içinde Abdümenaf oğullarından Ebu Sufyan'dan başka kimse yok. Yani o da peygamberin akrabası olan birisi. Ona diyor ki senin yakınlık derecenle ne? Amca oğlu diyor. Abdümenaf Allah Resulü'nün amcalarından bilir. Zira Abdümenaf hem Ebu Sufyan'ın hem de Aleyhisselatü Vesselam'ın dördüncü kuşaktan babasıdır. Aleyhisselatü Vesselam Abdullah, onun babası Abdülmuttalip, onun babası Haşim, onun babası Abdülmenaf'tır. Ebu Sufyan'ın babası Harp, onun babası Ümeyye, onun babası Abdülşems, onun babası da Abdümenaf'tır. İmparator Heraklüs'e diyor ki Ebu Sufyan'ı ona öne çıkartın, onun arkadaşlarını da bizi duyacağı bir mesafeye oturturur. Yani ben şimdi Yaşar'la konuşuyorum. Bu toplulukta Yaşar'ın mahiyetinde ikimizi duyacak şekilde şuraya ne yapılıyor? Oturtuluyor. Bakın şimdi tabloya. Ve arkadaki adamlara söyleyin. Bu adama peygamberlik iddia eden o zat hakkında sorular soracağım. Eğer bu yalan cevap verirse hemen onlar ne yapsın? Onu müdahale etsinler ve düzelsinler. Görüyor musunuz adamın dikkatini? İmparator Heraklüs çok zeki bir adam. Zaten Ebu Sufyan İbn Ebu İsa'nın rivayetinde bunu açıkça zikrederek diyor ki, Allah'a yemin ederim ki o güne kadar bu adamdan dahi hiç kimseyi görmedim. Yani akıllı dahi düşünen birini ne yapmadım görmedim. Bakın bir müşrik o zaman Heraklis. Adamın mukayyet sesine bak. Bugün birisi bir söz söylese sözün doğruluğu da araştırılmaz. Yapılanın yani karşıdaki yanlış yapan da araştırılmaz. Kimi bu tarafa, kimi bu tarafa. Oyun sürüsü gibi ne yapar? Gider. Ama bir kafir dahi bir meseleyi ne yapmıyor? Raskere bırakır, İrdeliyor. O dönemin şartlarında kocaman bir imparatorluğun krallığını yürütmek sıradan bir insan işi de değildi kardeşler. Ancak bir takım yetenekler ister ki demek ki imparator da sıradan insanlardan değil, apayrı bir özelliği olan dahi birisi. Çünkü insanlar tamamen ne yapmış? Mala düşmüşler. Böyle bir ortamda imparator olmak nedir? Çok zor bir olay. Hele hele o günün şartlarında. Zaten Ebu Sufyan'ı öne çıkartıp kervandakileri arkaya dizmesi de buna işaret ediyor. Ebu Sufyan diyor ki Allah'a yemin ederim ki benim hakkında yalan konuşuyor demelerinden utanmasaydım sorduğu sorulara yalan cevap verir. Kim söylüyor bunu? Biz o gün müşrik Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında onunla savaşan bir düşman. Demek ki kardeşler biz çok mert insanlar olacağız. Mert ve dürüst insanlar. Eğer biz mert dürüstsek, bizim düşmanımızda ne oluyormuş? O da mert ve dürüst. İnan bizimle karşı karşıya kala kala ya canından olacak ya deminden. Yani bizi tanıdı mı dönecek. Ya da canından olacak. Bu kadar basit. Yani. Ebu Süfyan Allah Resulü ile savaşan birisi, birinde kaybeden birinde kazanan birisi. Daha sonra da Mekke'nin fethinde ne yapıyor? Kendiliğinden iman eden birisi. Hangi kızını peygambere veriyor? ve Vesselam'ın hanımlarından birisinin babası. Kim o? Salla bir daha. Nikahını Habeşistan kralı Necası kıyıyor. Hatta e, iman etmeden önce kıtlık yıllarında Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye beddua ediyor. Ebu Sufyan Medine'ye geliyor. Dayan adına Çağrı filmini seyretseniz yine bulursunuz ya. Değil. Safiyel'in babası Yahudi <gülüyor> değil. E, Ebu Sufyan Medine'ye geliyor. Sen diyor merhametlisin. Kavmin diyor çöldeki kemikleri yiyor diyor. Artık diyor bedduayı bırak diyor. Ve Kızının, bak adını zikredecektim neredeyse. Kızına misafir oluyor. Kızı yatağa oturtmuyor. Pis olan diyor. Temiz olanın yatağına oturamaz diyor. Babasını Allah Resulü'nün yatağına oturtmuyor. Sen pistin müşriksin. Yani temiz olanın yatağına oturtmuyor. O kadar kızıyor ki Allah Resulü'ne geliyor. Daha sonra bu kafasının karışıklığıyla bu Sufyan iman ediyor. Bu yiğit sahabe kadınlarından bir tanesi ki onun kızı, ki babasının şerinden Habeistan'a e hizmet eden birisi Ümmü oh. Habibe'dir. Allah kendisine razı olsun. İyi. Evet. Ve Ebu Süfyan diyor ki tabii, tabii Ümmü Habibe Ebu Süfyan diyor ki Allah'a yemin ederim ki benim hakkında kavmim yalan konuşuyor demese onun hakkında ne yapacağım? Yalan söyleyeceğim. Demek ki Allah Resulü'ne yalanı dahi ne yapamıyor? Söylemeyi kendine yediremiyor, yakıştıramıyor. İbni İshak rivayetinde diyor ki kardeşler Allah'a yemin ederim ki eğer yalan söylemiş olsaydım bile arkamdakiler imparatorun huzurunda yalanımı ortaya çıkarmazlardı. Çünkü lider onları besleyen de nedir? O kendi kavminin adamı. Ancak ben bir lider adamdım. Yalan söyleyerek yani yalan söyleyerek şerefimi küçültemezdim. İyi biliyorum ki eğer orada yalan söyleseydim arkamdakiler imparatorun huzurunda beni yalanlamasalar bile başka yerde beni konuşacaklardı. Bu yalanda benim şerefimi ne yapacaktı? Zedeleyecekti. Yani orada korkmuyor. Ama yalanı kendine ne yapmıyor? Hiçbir şekilde yakıştırabilir. yakıştırabilir. Kardeşlerim bu cümleler gösteriyor ki cahiliye döneminin liderleri bile yalanı çirkin görüyorlardı. Yalanın liderin şanını, şerefini, onurunu zedeleyeceğini biliyorlardı. Bir lider yalana tenezzül etti mi onun değerinin yıkılacağını, insanların nezdinde liderlik sıfatının yıkılacağını bir müşrik biliyordu. Ama bugün günümüz Günümüz dünyasının günü yalanla dönüyor. Alimi de yalancı, politikacı da yalancı, devlet başkanı bile işini ne yapıyor? Yalanla yürütür hale gelmiş. Yani liderlik en iyi yalan söyleyen insanın lider ne olmuş bir ortama gelir hale gelmiş. Evet. Allah hepimize hidayet etsin, evet. doğruyu göstersin. Evet. Allah Azze ve Celle bize Rabbani alimler nasip etsin. Evet. Yalancılardan, pisliklerden, belamlardan biz uzak olsun. Evet. Evet. Bakın bunların hangisi cahil, hangisi modern? Geçmişin bir müşriği dahi yalanı kendisine ne yapamıyor? Yakıştıramıyor. <gülüyor> Ama bakın Baba. Ebu Sufyan'ın şuradaki sözüne çok dikkat edin. İbni Hissak'ın evet. İsak'ın rivayet ettiği evet. Ben diyor orada yalan söylesem yani ne kavmim ben orada yalanlamaz. Yani o imparatorun huzurunda yine beni tasdik eder. Ama diyor ben liderlik vakfımı ne yaparım? Kardeşim yani tabiatımın yanında yitiririm korkusu var. Bu yüzden dürüst oluyor bakın. Bugünse insanoğlu artık nereye geldiğiniz hesaplayın insanlarını yitirmiş. Evet. Gelelim sorulara. İmparatorun soruları ve verilen cevaplar. Birinci soru. Kim okumuştu Buhari'yi? Yok. Eğer cevap veremezsen yok birinciye. Akif sana yok. Senin evindeydi. Ve bir bunun... Peki. Birinci soru nedir? Peygamberlik iddia eden o zatın İçinizdeki neshebi nasıldır? O içimizde soylu bir nesebe sahiptir. Zira Haşimoğulları İsmail Aleyhisselam'ın soyundandır dedim. İkinci soru. Sizin Kureyş'in veya Arapların içinde bu sözleri ondan önce söyleyen hiç kimse var mıydı? Hayır. Üçüncü soru. Babalar içinde kral var mıydı? Hayır. Dördüncü soru. Zenginler yani meşhur insanlar mı ona tabi oluyor yoksa zayıflar mı? Bir dakika zayıflar. Zenginler tabi olmuyor. Beşinci soru. Bakın bu soruları çok iyi ezberleyin. Dileciğim bana bir sikretir. Ona tabi olanlardan daha sonra kızıp dinini beğenmeyip dinden dönenler var mı? Yok. Yok. Hayır. Altıncı soru. Sayıları artıyor mu? Azalıyor mu? Bilakis artıyor. Yedinci soru. Allah razı olsun. abi. Peygamberlik iddia etmeden önce onu hiç yalancılıkla itham ettiniz mi? Hayır. Hayır etmedi. 8. soru. Anlaşması hiç bozar. Hayır. Yani verdiği sözün hiç dönmüş mü? Hayır. Ancak onunla şu an anlaşma içindeyiz. Gelecekte anlaşmasını bozup bozmayacağını bilmez. Ve bu sufyan diyor ki burada. Vallahi diyor katabildiğim tek şey itam diyor. Buyur. O da buydu diyor. Ancak bunu soktum diyor. Yani peygambere bir şey hani bozar mı, bozmaz mı bilmiyoruz. Halbuki şuraya kadar sorulara verilen cevapta anlaşma bozmayacağı bir karaktere sahip olduğu belli. Ama Aynen. Aynen. düşman ya tek yapabildiğim buydu diyor. Çünkü geleceğinde ne olacağını kimse bilemezdi. Ancak gelecek şahit oldu ki Hübeyde, Hübeydiye Anlaşması'nı Beşer'in Efendisi değil, Füreyş Post'u daha söylüyorum. Soru 9. Onunla hiç savaştınız mı? Evet. Bazen biz yendik, bazen de o galip geldi. Peki 10. soru. Size neyi emretiyorsun? Yani ne istiyor bu size? Yalnızca Allah'a kulluk yapmayı, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, namaz kılmayı, dürüst olmayı, iffetli olmayı ve akraba'ya ilgi kurmayı, bizden istediği bu. On soru, on cevap. Evet, Bizans imparatoru Heraclüs'un soruları bu, kardeşlerim. Heraclüs çok zeki ve dahi dedik. Bu soruları sorup da cevaplarını alınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir krali peygamber olduğunu ne yaptı? Anladı. Bildi. Alim birisi zaten. Bakın, bunu şöyle ifade ediyor. Bir, sana neysebini sordum. Hadis devam ediyor aslında. Yorumu da hadiste hem de soylu bir mesebe sahip olduğunu söyledin. İşte peygamberler böyledir. Kavimlerinin içinde soylu bir boydan gelir. Yani rastgele boydan ne yapmak? Gelmez. Evet. Şimdi burada bir açıklama yapayım kardeşler. İyi bir Kur'an bilginiz varsa, şunu orada görmüşsünüzdür. İsrailoğulları biliyorsunuz, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, İshak'ın soyundan gelen Yakup, Yakup'un çocuklarından i̇şte İshak, Yakup oradan gelir. İsmail'dense peygamber hiç gelmemiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en son gelmiştir. Şimdi bu soyda bu yandan peygamberler gelmiş. Bu soyda iki tane o soyun önde gelen kavmi vardı. İkisi de bu kavim. Birinden kral çıkar, birinden peygamber gelirdi. Hep nesil böyle olmuştu. Heraklüs'ün söylediği bu. işaret ettiği yer burası. Yani rastgele bir kavimde soyu belli olmadık birinden hiç peygamber ne yapmamış? Gelmemiş. Buradaki soru da bu. Evet. Heraklüs yanında ruhban ve kristilerin olduğu daha önceden görmüştük. Öyle anlaşılıyor ki Heraklüs peygamberler hakkında bu bilgileri Hristiyan din alimlerinden almıştır. İki. İki. Sana dedim ki, bu sözleri daha önce içinizden hiç kimse söyledi mi? Sen de hayır dedin. Eğer bölgenizde daha önce bu sözleri söyleyen birisi olsaydı, ha, demek ki bu da daha önce birini böyle duydu, taklit etti derdim. Üç, sana babaları içinde kral var mıydı diye sordum. Sen de dedin ki hayır eğer babaları içinde kral birisi olsaydı, bu babasının soyundan gelen bu tahtı talep ediyor derdim. Ama o da yok dedim diyor. Dört, sana insanların zenginleri tanınmışlarım ona tabi oluyor, yoksa zayıfları mı dedim? Sen dedin ki zenginler asla yanaşmıyor. Zayıfları tabi oluyor. Çünkü sünnetullah'tır. Peygamberin tebası yani ona da tabi olan ancak zayıflar olmuştur. Zenginler hiçbir zaman tabi atmamış, yapmamış? Olmamış. Evet. Kardeşlerim tarih boyunca zenginler askeri ve siyasi gücü ele geçirenler hep halkları ezmiş, haddi aşmış, haksızlık ve zulüm üzerine dayalı sistemler kurmuş ve piramitleri insan harcıyla yapan Firavunlar ve Nemrutlar gibi zenginler hep bunların emrinde olmuş ve bunlarla ne yapmış hareket etmişlerdir. Ama hiç birisi peygamber tarafına ne yapmamış gelmemiş tabi olmamıştır. Beş sana sayıları artıyor mu eksiliyor mu diye sordum. Sen bilakis artıyor dedim. İşte din tamamlanıncaya kadar böyle. Hep ne yapar? Artar, eksilmez. İman bir ışık yakar. Sonra o ışık namaz, zekat, oruç gibi emirlerle kemale erinceye kadar artmaya devam eder. O nedenledir ki aleyhissalatü vesselamın son döneminde inen bir ayet var. Ne diyor? Ben size dininizi kemale erdirdim din olarak da size İslam'dan ne yaptım? Sağolun. Razı oldum onu seçtim diyor. Heraklis'in sorduğu soru da ne kadar akıllı ve bilgili olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Evet. Altı. Sana ona tabi olanlardan hiç kimse kızıp da dininden terk eder mi diye sordum. Sen de ne dedin? Hayır. Kimse ne yapmaz? Geri dönmez. İşte imanın felahlığı kalbe girince artık o insan o felahı bir daha ne yapmaz? Bırakmaz. Çünkü kalbi ne yapmış? Aydınlanmış. Evet. İbni İshak'ın rivayetindeyse işte imanın lezzeti böyledir. İman bir kalbe girdi mi bir daha o kalp o imanı ne yapmaz? Bırakmaz. Çünkü o lezzeti ne yapmış? Almış. İşte böyledir. Resulullah'ı gören, onun sesinden Kur'an dinleyen, hakkı batılı fark eden sahabenin gönlüne bir iman ateşi, bir nur ve bir lezzet düşmüş. Evet. Her şeylerinden vazgeçmişler. Mallarından, dünyasından ama dinlerinden asla ne yapmamışlar? Vazgeçmemişler. Evlerini bırakmışlar, yurtlarını bırakmışlar, Memleketlerini bırakıp hicret etmişler ama dinlerinde ne yapmamışlar? Dönmemişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Soru 7 Sana o zat söylediklerini iddia eden ona hiç yalancılıkla itham ettiniz mi diye sordum. Yani hiç yalancı oldu mu? veya sen yalan söylüyorsun diye oldu mu dedim. Sen hayır cevabını verdin kesinlikle anladım ki insanlara karşı yalan söylemeyen bir kimse Allah'a nasıl yalan söylesin? Anladınız mı cevabı? Mahluka yalan söylemeyen Halika nasıl yalan, söy yalan söylesin? Yaratılmışa hiç yalan söylemeyen bir kimse kainatın yaratıcısı azamet sahibi yüce varlığa karşı nasıl yalan söyleyebilir? Yalan yere Allah bana vahiy gönderdi nasıl desin? Bu imkansızdır. Sen bu sözünden onun peygamber olduğunu bana ne yaptın? Teyit ettin. Diyor. Sekiz. Sana hilekarlık yapıp anlaşmayı, bozu anlaşmayı bozuyor mu? diye sordum. Sen de hayır dedin. İşte peygamberler böyledir. Asla anlaşmaları ne yapmazlar? Baz <gülüyor> Evet kardeşlerim. Dünya tarihi boyunca devletler ve kurumlar arası birçok anlaşma yapılmış. Ancak özellikler uluslararası alanda yapılan bu anlaşmaların kalıcı ve bağlayıcı hiçbir tarafı yoktur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veya diğer peygamberler kiminle ne anlaşma yapmışsa o hep kalıcı olmuş ve ulusları milletleri her zaman ne yapmışlar? bağlanmış. Ve hatta cihat bablarını okuyun kadının birisi kafir, müşrik olan birini ben buna emanettim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Vesselam bir mümin birine emanet gitmiştir diyor. Yani bir müslümanın dahi birine eman vermesi bütün herkesi ne yapıyor? Bağlıyor, bitiyor. Yani peygamber eminse arkasından gelenin hepsi de ne yapıyor? Emin ve dürüst insanlar oluyor. Dokuz. Onunla savaştınız mı diye sordu. Evet dedim. Dedim ki hanginiz galip geliyor? Sen dedin ki kah o galip, kah bir galip. Evet dedim. İşte harp bizimle onun arasında bir keşittir. Bazen biz kazanır, bazen onlar kazanır. İşte peygamberler Böyle imtihan oldular. Çünkü onlara nihai zafer verilmedi. Yani yenilgi de görecekler. Zaferde ne yapacaklar? Görecekler. Evet. Ama asıl zafer neticede nedir? Müslümanlarıdır. Yani. Ama bir peygamber diye yenilgi görmeyecek diye bir şey nedir? Yok. Ama nihai zafer Müslümanları. On. Size ne emrediyor diye sordum. Yani bunlar bitiyor. Artık istedikleri ne? Çünkü bir yaşantı var. Bu yaşantınızı birisi geliyor. Diyor ki şunu yapın. Yaşantınızdan ödül verin demiyor. Ticaret mi yapıyorsun? Ticaretine devam et. Sen ne yapıyorsun? Bekçilik mi? Bekçiliğine devam et. Sen ne yapıyorsun? Şunu yapıyorsun. Ona devam et çiftçiliğine. Ama Allah Resulü çiftçilik yapma. Bekçilik yapma. Bak buna karışmıyor. Ticaret yapma. Ne yapmıyor? Karışmıyor istediğine bakın. Sadece Allah'a kul olun. Başkasına kul ne yapmayın? Olmayın. Yediren, içiren, mal veren, mülk veren, sıhhat veren, istediklerini veren kim? Benim. Öyleyse bana ne yapmayın? Eş koşmayın. Bana kulluk yapın. Arkasından ne diyor? Hiçbir şey bana denk tutun. Günde beş rakit namazınızı kılın. Dürüst olun. İffetli yaşayın. Akraba bağını ne yapmayın, kesmeyin. O günkü istenilen ayetler bunlar. İlkinden ayetler. Evet kardeşlerim, 10 soru, 10 cevap ve 10 yorum. Yorumda kim ay? Yine heraklüs ay. Şimdi bu soru ve cevapların yorumuna biz de bizi Geliyor. Asıl sonuç şimdi. Her bu kadar akıllı birisi. Bu kadar zeki birisi. Peki peygamberin peygamber olduğunu da anladı. İman etti mi? Bu akıl ona fayda verdi mi? Geleceğim bak şimdi. Sadece bunları düşünün diye söyleyeyim. Ne kadar dahi olursan ol, ne kadar akıllı olursan ol, Allah'ı bulamamışsan bu akıl neye yarar? Yani onlar hayvanlar gibidir, hayvanlardan da daha aşağıdır diyorsun. Evet, her ne kadar El-Mazin'i İmparator Heraklus'un sorduğu bu sorular nübüvvetin kesin delilleri değildir. Heraklus'un zihninde bir peygamberi tanımaya götüren bir takım işaretlerdi. Zira nübüvveti ispatlayan bundan daha kuvvetli kesin deliller de vardır. Dese de biz imparator Heraklus'un sorduğu bu on sorudan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında peygamberin on sıfatını şöyle çıkarıyoruz. Sırf Heraklus'un tespitinde. Bir demek ki bir peygamber soylu bir aileden neshetten gelirmiş. İki bir peygamber asla körü körüne taklit etmezmiş. Üç Dünyalık bir çıkar ve menfaat asla gözetmez. Yani krallık talep etmezmiş. Dört, haksızlık ve sömürü altında ezilen halkları kurtaran güçlüyü değil her zaman haklıyı ve zayıfın yanında yer alanmış. Beş, hak yolda sebatkar ve azimli ve gönül adamıymış. Gönüllerde kölelerin kalbinde ne yaparmış? taht kralıymış. Yani asıl onların kralıymış. Altı, cezbedici, etkileyici, günden güne gelişen ve kuvvetlenen bir yapıya sahipmiş. Yedi, büyük küçük, lehte ve aleyhte hiçbir meselede yalan söylemezmiş. Yalana tenezzül asla etmezmiş. Yalan söyleyen bir kimse ya kendi yaptığı ve söylediği şeylerin yanlış olduğu, bildiği için, yani hata ettiği için ya da başkalarından korktuğu için yalan söylediğine göre anlatabildim mi? Ya hatasını gizlemek için yalan söyleyecek ya da başkalarının kendisini kınamasından korktuğu için yalan söyleyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatasız söyledikleri ve yaptıkları doğru bu nedenle Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan. Yani yalan söylemeye ihtiyaç duyan birisi değil. Fıtratını bozmamış. Niye yalan söylesin ki ben bunu yapmadım, ben bunu çalmadım, ben bunu yemedim, ben bunu etmedim. Niye desin? Yok ki böyle bir tenezzülü yok dünyaya karşı. Dürüst birisi. Sekiz anlaşmalara bağlıymış, sözünde duranmış ve asla ne yapmazmış hile yapmazmış. Dokuz zalimlere, müstekbirlere, zorbalara karşı izzetli, gerektiğinde onlara karşı güç kullanıp onları hakka döndürebilenmiş. Yani savaşan birisi. On, getirdiği sistem yerin ve göklerin yaratıcısına itaat edin, onu noksan sıfatlardan tenzih edin, dürüst olun, iffetli olun, saygılı olun, akrabalık bağlarını ne atmayın, Kesmeyin. İşte, Heraklüs'ün sorduğu 10 sorudan peygamberlerin çıkan neymiş? 10 tane en az sıfatı. Aslında aynı zamanda bu sıfatlar bizim de olması gerekmiyor mu? Her müslümanın bu sıfatlarla ne yapması? Sıfatlanması gerekiyor. Allah hayatlarımızı kaydırmasın. Allah bizleri de böyle kılsın. Bakın Bizans İmparatoru, Heraklüs soruları sorup Cevaplarını alıp yorumu da yaptıktan sonra Ebu Sufyan'a dönüp ne diyor bu hayrı okuyanlar? He? Bu Eğer söylediklerim ya. doğruysa evet. o zat işte bu ayaklarımı bastığım yere hakim olacak. Onun çıkacağını biliyordum. Ancak onu biz kendi aramızdan çıkacağını zannediyorduk. Çünkü o güne kadar hep o soylan geliyordu ya. <gülüyor> Evet, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan hiç beklemiyorlardı. İşte diyor biz o soydan geleceğini zannediyorduk. Eğer ona ulaşabilirsem hemen yolculuğa başlardım. Eğer onun huzurunda olsaydım şu an onun ayaklarını yıkardım. Diyorsun. Allah Resulü'nün ayaklarını yıkardım. Evet. Bu son sözün yorumu şöyle kardeşler. Eğer sorularıma doğru cevap verdiyse, sözlerin doğruysa o pek yakında şu ayaklarımın bastığı yere hakim olacak. Allah kendilerinden razı olsun Muhaddis'ten bu sözü iki şekilde yorummuşlar. Birincisi, bu cümle Kudüs ve Şam diyarı İslam'ın olunacak, feth olacak. Buna işaret. Çünkü Heraklüs Şam diyarının bir parçası olan İlyada yani Kudüs'te oturuyordu. İkincisi, Heraklüs ayaklarımı bastığım yere hakim olacak derken, bütün saltanatını kastetmiştir. Yani bütün bizim bu sistemimizi yıkacak ve buraların hepsi ne olacak? İslam olacak, Müslüman olacak. Her ikisi de doğru çıkmıştır. Yani muhaddislerin her ikisi de nedir? Doğrudur. Sefaratına girmeyeceğim. Ne zaman fethedildiğine dair notlarımı aldım. Girmeyeceğim. Eğer onun huzurunda olsaydım, ayaklarını yıkardım. Onu görme şerefine, onun sesini işitme nimetine karşı biz olsaydık Er Heraklus onun ayaklarını öperdik. Bastığı yere yüzümüzü sürerdik. Anamız babamız sana feda olsun derdik. Evet. Ebu Sufyan şey, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bizans İmparatoruna gönderdiği mektup ki Ebu Sufyan diyor ki daha sonra Heraklus Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Dıhye ile sıra valisi yoluyla Heraklus'e gönderdiği mektubu istetti ve okudu. Mektup geliyor. Mektupta şunlar yazılıydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona gönderdiği mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Rum lideri Heraklus'e selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Evet. Hariciler, e, Kur'an'daki yanlış hatırlamıyorsam, Taha suresinde Musa aleyhisselam, selam hidayete tabi olanların üzerine olsun ayetiyle bu mektuplarda gelen selam hidayete tabi olanların üzerinedir. E, sözlerine binaya, burada bir giriş yapayım. Hariciler de bizlere selam aleyküm demezler. Gördükleri de müşrik ya da kafir yerine koyarlarsa bizleri onlar da selam hidayete tabi olanlara derler. Selam aleyküm demezler. Delilleri de buradan. Yani bundan da bak peygamber bile birine bir şey anlatmak için yani selam hidayete tabi olanlara olsun. Sen hidayete tabi ol, kurtul. Tipinde başlarlar der. Biz de onun için size selam vermiyoruz derler. Yani delilleri buradandır. Bundan sonra seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol, huzur bul, kurtul. Ki Allah mükafatını iki kat versin. Eğer yüz çevirirsen kendi günahınla beraber bütün halkının günahını da yüklenirsin. Ey ehli kitap bizimle sizin aranızda ortak olan kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Ona hiçbir şeyi denk tutmayın. Allah'ı bırakıp birbirimizi razı edinmeyelim. Eğer onlar ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar yüz çevirirseler onlara deyin ki şahit olun. Biz Allah'a teslim olan Müslümanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicretin 6. yılında Hudeybiye'den döndükten sonra bu mektubu Dıhye İbni Halife El-Kelbi ile birlikte Bizans imparatoruna ulaştırmak üzere Bursa valisi Haris bin Ebu Şamer El-Gassaniye gönderdi. İbn-i Seke'nin Es-Sahabe'de bildirdiğine göre Busra valisi de Dihye'yi o zamanlar henüz Hristiyan olan Adi bin Hatim ile birlikte Heraklis'e yolladı. El-Bezver müsnetinde bu mektubu bizzat Dihye'nin Heraklis'e teslim ettiğini Dihye hadisleri altında şu lafızlarla rivayet eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni mektupla birlikte Heraklus'a gönderdi. Yani buradaki ifadeden de anlıyoruz ki bizatihi eline veren Dırhye. Vakitinin bildirdiğine göre Dırhye mektubu hicretin 7. yılında Muharrem ayında vermiştir. Kardeşler bazen siyerlerde, tarihlerde bir ya da iki Hatalar ne yapabilir? Olabilir. Ama biz zikrederken bunları ne yapma? Söyleme mevguliyetindeyiz. Birisi altı zikredir. Birisi ise ben bunun ikisinde ne yapma? Söyleme mevguliyetindeyim. Evet. Heraklus'e teslim ediyor. Heraklus, diye İmparator'un huzuruna çıkınca imparatorun yanında kırmızı mavi başlığıyla imparatorun kardeşinin oğlu vardı. O zamanın bir akresine göre yani bir akresine göre elçi mektupları ilk önce muhatapa hitaben muhatabın ismiyle başlar. Bu mektubun Efendimizin ismiyle başlayışını gören imparatorın kardeşinin oğlu kızıyor ve araya girerek diyor ki onu sen okuma. Çünkü kendi adıyla başlamış diyor. Yani Allah'ın kulu Muhammed, Resulü Muhammed'den sonra Heraküse diyor ya. Ama o zamanki normal de, işte damazana Mustafaoğlu Hüseyin'den. Ama burada kim var? Önce Allah'ın Resulü var. Okuma diyor. Evet. Ancak Kayser oku diyor. Dıhye'de mektubu okuyor. Ancak imparatorun kardeşi Rum lideri ibaresine yine itiraz ediyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rum ibaresini kullanmamıştı. Ama yine de muhatabın gönlünü almak için o kadar da hafife alınmayan Rum lideri ibaresini kullanmıştı. Ancak gurur ve kibir onlara o kadar sarmıştı ki kardeşlerim bu kadarcık bir ince ayrıntıya bile dayanamamışlar ve itiraz etmişlerdi yani mektubu inceliyoruz şimdi. Bizim krallığımızı itiraf etmiyor. Onu okuma. Yani bizi takmıyor bu adam. Lider diyor. Lider deyince ne rastgele birisi Rum'un kralı imparatorluğu demedi diye gururları ne yapıyor? Inciniyor. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Bizans imparatoruna yolladığı bu kısa İbareli ama geniş anlamlı mektup birçok hikmetlerle dolu kardeşler. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Bizleri hayırdan ayırmasın. Bakın bunları kısaca sizlere zikredeyim. Yeter mi? Zikredelim. Edelim Ağır gelmiyor değil mi? Ee, yani Benim için soru değil. Ben sabah kadar anlatırım ama sizleri akşama kadar Evet. Bir Allah'ın kulu ve erkesi Muhammed'den bakın kardeşlerim, tahrif edildikten sonra dünyanın en büyük süper devletinin resmi dini haline gelen Hristiyanlık, Hazreti İsa'yı haşa ilah olarak ne yaptılar gördüler. Yaratıcıyı yaratılmış menzilesine indirgeyen bu anlayış. Bizans İmparatorluğunda birçok zulümlere sebep oldu. Hem Allah'a hem de Hazreti İsa'ya büyük bir iftira olan bu anlayışa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve elçisi ibadesiyle ne yapıyor? Bir reddiye veriyor. Yani bir cümle bile onların dinini ve saltanatına ne yapıyor? Reddiye veriyor. Yani çok akıllı yazılış bir mektup. Zira peygamberler asla Allah'ın dengi değil, bilakis kulu ve elçileridir. Bugün bakın, birkaç gün sonra güya yılbaşı Noel diye kutlayacaklar. Hadi onlar İsa, haşa Allah'ın oğlu diye, müşrik, müş biz müşriyiz diye kutluyorlar. Peki inanıyorum diyen insanlar ne diye kutluyor? biz de mi müşriyiz diye kutluyorlar? Yani Muhammed Allah'ın oğlu mu diyorlar? Haşa. Yani eğer onlar gibi kutluyorlarsa aynı mantık ne yapıyor? Onlara da geliyor. 2. Selam hidayeti tabi olanların üzerinedir. Taha suresindeki bu ayeti kerimeyi Musa aleyhisselam yeryüzünün en büyük zalimlerinden biri olan Firavun'a söylemişti. Şimdi asırlar geçtikten sonra aynı ibareyi son peygamber dünyanın diğer bir zulüm imparatorluğunu ne yapıyor? Kralına söylüyor. Bu ibarede hem büyük bir teşvik hem de büyük bir tehdit ve ihtar vardır. Hidayet Allah'ın indirdiği nedir? Bir vahidi, Vahye tabi olan dünyada da ahirette de ne yapar? Kurtulur. Selamete ve mutluluğa kavuşur. İşte bu nedir? Onun teşviktir. Yalanlayıp yüz çeviren ise azaplı, acıklı bir azabın altında ne yapacaktır? Ezilip gidecektir ki Heraklus'a yazan Mektupta ne yapıyordur? Böyle diyor. Zaten selam hidayete tabi olanların üzerindedir diyor. Üçüncüsü uzatmayın. Seni İslam'a çağırıyorum. Bu çağrı da Nuh'un çağrısı, İbrahim'in çağrısı, Musa ve İsa'nın çağrısı olan tevhid inancıdır. Yeryüzünde Allah'tan başka bir ilah, ondan başka bir otorite, güç ve mağdur tanımadığını ifade eden La İlahe illallah, çağrısıdır ki, yerin ve göklerin yaratıcısına, yaratıcısına itaat çağrısıdır. Allah Resulü onu ne yapmıştır? Ona davet etmiştir. Dört, Eslim Teslas. Yani Müslüman ol. Eslim ol. Yani Müslüman ol, kurtul. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir huyu vardı. Neydi? Az söz, çok mana ifade eden bir kabiliyete sahipti. Orada da ne yapıyor? Bunu konuşturuyor. Beşincisi, ki Allah sana ödülünü iki kat versin. Hem Hazreti İsa'ya hem de Hazreti İsa'nın emrine uyup son peygambere inanıp itaat ettiğin için. Bu da ne yapıyor? Mektupta iki şey gündeme geliyor. Sen buna itaat et, iki ecrin olsun yani hem inanacak hem de tabiatın ne yapacak? Bana inanacak. Senin eclin ne olsun? iki kat olsun diyor. Evet. Ebu Musa eden gelen rivayette a.s. 3 sınıf insan vardır ki bunlara ödülleri iki kat verilir diyor. Bir ehli kitaptan olup hem ona iman eden daha sonra Allah Resulü'ne iman eden iki peygambere de iman etmiş Ecdi iki kat. İki hem Allah'ın hakkının hem de Efendisi'nin hakkını getir, yerine getiren köle. Üç, cariyesi bulunan ve bu cariyeyi eğiten, eğitimini güzel yapan, azat edip daha sonra onu ne atan, zevcesi haline getiren, nikahlayan. Ejde nedir? İki, iki. İşte burada her Heraklüs diyor ki iman et, kursun. iki İki Altı, eğer yüz çevirirsen, kendi günahınla birlikte Halkın da günahı nedir? Senin üzerine diyor. Çünkü iman etmedi mi, tabiatı da ne atmıyor? İman etmiyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Aslında çok anlatacağım bir şey var ama gözden şöyle bir bakıyor ki bana. Evet. Ebu Sufyan Allah kendisine razı olsun tabii, tamam. iman ettikten sonra. Ee, bu hadiseden sonra fazla dayanamadı. Mekke'nin fethedildiği sırada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ne yaptı? Teslim oldu. Hint ile beraber değil mi? Evet. Iman etti. Ee, aslında çok geniş rivayetleri irdeleyerek aldım ama ben sonuna geçeyim. Halife Ömer İbni Abdülaziz'in isteğiyle hadisleri ilk defa tedvin eden meşhur alim İbni Şihab El-Zuhri diyor ki İliya şehrinin valisi ve imparator Heraklus'un sadık bağlılarından İbni El-Nadur Şam diyarı Hristiyanların reisiydi. Aynı zamanda onların gizli sırlarına vakıf olacak kadar geniş malumat sahibiydi. O kıssayı şöyle anlatırdı diyerek İmparator Heraklus bir gün şehre geldiği zaman bir gün çok çirkin surette endişeli ve asık olarak kalktı. birler ona dedi ki ne oldu sana? Yani seni çok kötü gördük. Durumun hiç iyi değil. Dedi ki bana hemen bir kahin getirin. Ben hiç hoş bir rüya görmedim. Yani bu rüyada beni ne yaptı? Çok endişelendirdi. Bu da hadisin diğer varyantı. Ve yıldızlara bakıyorlar ki o zamanki firavunların imparatorların hep kahinleri olurdu kardeşlerim, neccimleri. Onlar hep onların gördüğü rüyaları yorarlar. Onlara kehanette bulunurlardı. Gördüğü rüyada bu gece yıldızlara bakarken sünnetlilerin krallığına galip geleceğini gördüm. Çağımızın halklarından sünnet olan kimler var diyor. Yani sünnet olan bir kavmin bizim krallığımızı yok edeceğini gördüğümüz. Danışmanlar diyor ki Yahudilerden başka sünnet olan hiç kimse yok. Onların durumu da seni endişelendirmesin. İmparatorluğun vilayetlerine emir gönder, işlerinde bulunan tüm Yahudileri öldürsünler olsun bitsin. Güçler o zaman bunlar. Ondan sonra Heraklis Karsan kralının gönderdiği ve peygamberin haberini getiren bir adamın olduğu kendisine haber veriliyor. Yani Dırhya'ya geliyor. Gidin bakın diyor. O adam sünnetli mi? Değil. Evet, gidiyorlar ve Dırhya'ya baktıklarında sünnetli olduğunu görüyorlar ve Heraklis'e gelip gelen elçi var. Haraplardan ama sünnetli diyorlar. Heraklus onu huzura çağırıyor ve diyor ki siz Araplar sünnet olmayı bilmez mi? Yani bu sizde adet değil. Bunu nereden öğrendiniz? Yani Yahudilere bakarak mı şey yaptınız? Onu soruyor. O da diyor ki hayır. Arapların sünneti değil. Bu ümmetin sünnetidir. Çünkü bize bir peygamber geldi. O peygamber de bize sünnet olmayı ne yaptı? Emre. Evet. Evet. Evet. Her daha mektubu okumadan işi ne yapıyor? Bitiyor, gördüğüyü kendiliğinden ne yapıyor? Ona göre çözülüyor. Çünkü sünnet olan bir Yahudiler var. Onlar da zaten güçsüz insanlar. Ama bu yeni gelen hem de her yerde sesi duyulan her ne yapıyor? Endişeleniyor. Neden iman etlemiş bu kadar açıklığı? Devam ediyor. Ve Heraklüs'ün son durumuna bakalım. İbn-i Hacer Fethülbari'de şöyle diyor. Dıhye imparatorun huzuruna çıkıp mesajı iletince Heraklüs Şura heyetini topluyor. Yani danışmanlarını topluyor, meclisini topluyor ve onların içinde kendisini ne yapıyor deniyor. Kapıları kitletiyor kardeşlerim. Gelin diyor, bu elçi iman edin. Vallahi diyor bu Allah'ın Resulü. Gerçekten. Eğer buna sahibi olursanız çok zengin olursunuz. Yani şu ayak basılan yerleri bile onlar ne yapacak? Gerçekten. Fethedecek diyor. Berak düştüyor. Ve samimi olarak da söylüyor. Altına, Altına söylüyor, bütün danışmanı. Bir uğultu çöküyor ve yaban eşekleri gibi herkes kapılara koşuyor. Heraklis, taht, saltanat ve iman arasında bir gelgit yapıyor. Gelin diyor, dönün dönün diyor. Ben sizi denedim. Dininizde ne kadar samimisiniz diye diyor. Ben sizi ne yaptım? Denedim. Aslında kalben o anki hareketleri zaten iman. Abi iman etsin dönmüyor mu? Hayır. O an dönüyor işte. Şeyde ilk başta muavyeye onunla iman etmiyor muavyeye İşte şu noktada dönüyor. Orada dönüyor işte, iman etsin. Burada dönüyor işte. Aklından korkuyor. Değil mi? Kavminden yok, mi öldürülmesinden korkuyor. korkuyor. Ve ne yapıyor? Biz yok. Dön. Yani, yok. yok. Dönüyor. İşte Dıhye İmparator'un huzuruna çıkıp mesaj iletince. Heraklis Şura danışmanlarından bir Hristiyan din alimine meseleyi arz ediyor. Şu ayrıntıyı bakın dinleyin. İlim burası. Hadis burası. Burayı dinleyin bakın. Duriye kendisinden alim gördüğü ve devamlı kendisine güvenliği bir alime önce bunu açıyor. Bu mektubu ve kendisinden akıl istiyor. Bakın hadisin devamı bu. Satürbari baride geliyor. O alim diyor ki kardeşlerim işte bu yıllardır beklediğimiz ve Efendimiz İsa'nın bize müjdelediği peygamberdir. O alim. Ben onu tasdik ediyorum, ona inanıyorum ve ben inananlardanım. O alim. Kayser diyor ki eğer ben bunu yaparsam saltanatım gider. Diyor. Dıhye diyor ki o adam koşarak bana geldi. O mektubu göndereme diyor benden haber verdin diyor. Ben ona inandım iman etti Müslümanlardan dedi. Diyor. Ve koşarak geri gitti koridordan kavminin içine diyor. Kapıyı kapadılar diyor. Onların içinde bu sözü yine haykırdı. Onu öldürdüler, katlettiler. Aynen. O alimi namazırmadan şey tutamadı mı? Olay bu. Onu irdelemem. İlmi bir soru. Orayı irdelemem. İşte diyor yıllardır beklediğim diyor. İbn evet. İbni İshak da rivayetinde Heraklis Dıhye'yi Degafir Evrumi'ye gönderdi ve o da Rumun içinde benden daha fazla size sahiptir dedi. Degafir Müslüman olduğunu ilan etti. Üzerindeki elbiseleri çıkardı. Beyaz elbiseleri giydi. Rumların huzuruna çıktı. Onları İslam'a çağırdı. Kelime-i şehadet getirdi. Rumlar ayağa kalkıp onun üzerine çullandılar. Öldürünceye kadar vurup dövdüler. Dıhye Heraklüs'ün yanına döndüğünde Heraklüs şöyle dedi. Sana hayatı tehlike içinde olduğumuzu söylemiştim. Dagatir onların nezdinde benden daha büyük bir mekana sahipti. İşte böyle olmasına rağmen yani onların nezdinde en yüce bir insan. Neredeyse İsa Aleyhisselam gibi gördükleri. İman ettim dediği an adamı ne yaptılar? Hani halk arasında doğru sözlü olanı kovarlar diyor ya. İşte küfrün hakim olduğu ortamda doğru söz gitmiyor. Küfür kana kana içilmişse orada doğru sözü kimse ne yapmıyor? Heraklus hakkında kaynak kitaplarda geçen bir başka haberler de var. Mute ve Tebük savaşlarında Müslümanlara karşı ordu hazırlaması, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte ikinci defa haberleşmesi, Resulullah'a altın göndermesi ve Resulullah'ın o altınları ashabına dağıtması gibi. Bu rivayetler de vardır. Evet. Allah hepimize anlayış versin. Birçok mesele var ama siz azı çoğal sayın. Allah Azze ve Celle bizlere anlattıklarımızdan yaşamayı nasip etsin. Bizlere akıl versin. Akletmeyi, düşünmeyi nasip etsin. Düşünün bakın bir şafir dahi en ince detayına kadar düşünebiliyor. Akledebiliyor. Hesaplıyor. Ama hepsi bitiyor. Karar anı adımını ne yapamıyor? atamıyor. Birçok insanın da dönem dönem hayatında böyle noktalara gelip de adımını atamadığı yerler vardır. İşte bu rivayet okuduktan, anladıktan sonra insanların ben tereddüt etmeden adım atacağına inandı Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın, anlayışınızı arttırsın. Bugün de Bukhari'deki rivayetlerden birini böylece sizlere işlemeyi uygun gördük. Hatalar muhakkak ki bizdendir. Doğrular da muhakkak ki Allah'tandır. Allah subhanahu ve Teala hakkı hak bulup yaşamayı, batılı batıl bulup ondan <gülüyor> uzak kalmayı nasip ediyoruz. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip ediyoruz. Buyurun. Şimdi ağabey, tohbetle normalde anlatırken yarısında, ben hep kendimi bekliyordum. Sonra diyecekler ki yani Hayır, biz değil. peygamberin olmakla gerekli <gülüyor> batıkları din <gülüyor> <Bir> müşrikten öğretiyorlanın <gülüyor> sonunda bunu söylemeyi hep bekliyordum tamam mı evet. şimdi normalde sohbetin ileri kısımlarında hani anlaşıldığı üzere bu mektubun o verilen cevaplar esnasında iman ettiği Görülüyor. Çok açık. çok net. Dolayısıyla Bir müşrik ama başka müşrikler de var. Çok güzel sözler söylüyor böyle felsefi olarak. Ama biz müşrik olduğu için biliyoruz ki biz bunu yani alırız almayız ama müşrik olduğu için uzak durmayı iyi eliyoruz. Evet. Buradaki işte peygamberin vasıflarından evet. da mecburca ki hani bir müşrikten mi öğreneceğiz? Hayır, hayal olmasın. geliyor fakat ee, bu rivayet sonunda, olduğu için... Evet. E, sohbetin sonunda o esnada imal etmiş olduğu için... Şeyden Aynı şey... Şeyin alanda şeyin alanda. Alanda. Ben sen dediğini anladım. Sohbeti ben muhteşem geçtim. Yoksa bu sohbet 2 saat falan sürerdi. Evet. Ama rehavet köktüğü için... Önce anlatıp diğerini bıraktım. Aslında öbür taraflarda yani, öbür. Mektubun e, tamamını dersi yapsaydık çok ayrı bir ziyafet olacak. Evet. Yani, Rivayet mektubun altında iman görüyor. Tabii. Yani, Sonunda kalkanak diye kaç Karşı karşıya kalınca, kalınca imanını terk ediyor. Peygamberlerim mesela Allah'ın Soylu temizdir. Halbuki şeker de var. temiz temin oluşu. Evet, soylu ailelerden nereden geliyor? Soylu ailelerden de oluşuyor. Yani hep önde gelen, hayırda yarışan Toplumda iz yapar. Yani müştüklük, müştüklük ayrı bir olay. Ama nesheb soru. Neshebin şiften alakası yok. Temizliği, yani önde gelen, hayırda yarışan, efendi manasında lider olan insanlar küçük <gülüyor> diyelim mesela veya yerleri bir yere götürdük. Allah'tan olan haricileri defen dahil diyorlar çünkü. hayır yollar. Nesebi nüfuzla bağlıyorlar o kötü. Yok. Bana ki Allah'ın bihindeki eşeden ile hilayinde estağfur kelb. Kelhamd